Yusuf onların yüklerini hazırlatınca dedi ki ''Sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin. Görmüyor musunuz? Ölçeyi tam dolduruyorum ve ben misafir ağırlayanların en iyisiyim.''